Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar O kadar da değil sevgili diniciler. Biraz da artık yayıncılık yapma zamanı geldi. Oktay Bey hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk günaydın. Macera dolu bir cuma sabahı. Şubat'ı yediledik. Yediledik. Ne kadar güzel söyledin Oktay. Şubat'ı yediledik. İnşallah yakında kırklarız. Şubat'ın kırklandığı günler umuyoruz. Ve ee, neydi benim şeyim ya? Herkesin kırklandığı bir ortamda. Kırklanabildiği. Kırklanabildiği bir ortamda. Günaydın sevgili dinleyiciler. Havadan bahsetmeyeceğiz bugün. Havadan bahsetmeyelim hava şurup. Kış zamanı, soğuk bir kış sabahında ne kadar şurup olabilirse o kadar şurup. Bugün toparladı gazeteler, daha doğrusu toparlamış. Ee, geldi yine tip diye e, <gülüyor> Bu da benzer başlıklar atmışlar. Tek dibe tepki mesela. Ondan sonra dün bizim aradığımız e, başkanın fotoğrafları var hı hı. E, gazetelerde. Ondan sonra Soçi olimpiyatları başlıyor. E, bütün şeylere rağmen, tepkilere rağmen, Putin'e tepkiye rağmen. E, ondan sonra Soçi'de pek çok şeyin hazır olmadığı söyleniyor kış olimpiyatlarında. Kış olimpiyatlarında oteller, moteller, Tek hazır olacak canlar. şey gitmişler doğal gazlarını almışlar mı, kartlarını doldurmuşlar mı? Doldurmamışlar işte abi ısınamıyoruz demişler. Başka kış olimpiyatlarında hazırlanacak başka bir şey yok. Zaten soğuk kar hepsini hallediyor. İşte kış olimpiyatları değil de Soçi'de olduğu için hı hı. E, problem. Pro, protestolar yani, var. Pek, pek, pek çok protesto var. E, i̇lk zaten bu açıklandığı zamanda bu protestolar başlamıştı. Teröre karşı sigortalanamıyormuş şeyler sporcular. Daha doğrusu sigorta şirketleri teröre karşı bir kapsam geliştirememişler. Arabanıza bir şey olursa ama onları hallederiz. Araba hırsızlık olabilir. Başka şey olabilir. Pek çok, pek çok şey karşı sigorta ama terör'e hayır deyince bu sefer bir şey var. Bugün başlıyor ama biraz olaylı geçecek. <gülüyor> çok özür dilerim. Ondan sonra onu da söylemiş olalım ve bir de bu çocukların devlet başkanları ve prenslerle imtihanı. Hangi Neydi? çocuklar? Genel çocukların ya, Clinton'un. Burnunu siken bebeğin adı Ercan neydi? Ercan bebe miydi öyle bir şeydi. Ercan değildi ya. Ufuk bebe miydi? Ufuk da değildi ya. Erkan mıydı? Erkan bebe. Erkan, erkan bebe miydi? Erkan da değildi ya. Erkan'dı ya. Erkan bebeydi ya. En son Prens Charles'ın burnunu... Vaktiniz bur bol isterseniz. <gülüyor> ne bebeydi diye konuşuyoruz. Ne bebesi, ne bebesi, <gülüyor> ne bebesi. Prens Charles'ın Prens Charles burnunu kaptırmış. Kime? Ee, Tottenham'da... E kime? Akbaşak çiftinin ikiz kızlarından Kayla'ya. Aa gene Türk bebek mi? Evet Londra'da. Öyle o zaman siyasetçiler bunu konuşuyor. Yalnız Türk bebeklere burun kapar diye konuşacaklar. Böyle kayla pek de sevimli bir e, minik kardeşimiz. Parantez içinde bir. Hı hı. Maşallah Biri, diyelim. Birin altındakiler yazılıyor mu? Yoksa en az bir mi olması lazım parantez içinde? En az bir olması lazım. Nasıl yazacak? ID mi yazacak yani? Parantezi uzar. Uzar. Parantez uzar. Paranteze aykırı zaten. Gramer hatası yapılmış olur. Ee, ama bir olduğu için Kayla parantez içinde bir burnunu kaptırmış nasıl sıktırıyor Prince Charles'ın burnunu böyle almış o, o da hoşuna gitti herhalde burnu buldu bu sıktı ne ne yap, ne yapılır? o da çekmemiş sıksın çocuğu herkes fotoğraf çekene kadar indirmiyim bebeği demiş kucakla <gülüyor> öyle bir e, Türk mahallesi ne ziyarete gitmiş e, halkla sohbet etmiş Prince Charles. Ne olacak demiş. Sizce demiş. Ne zaman demiş. Seçimlerde kime vereceksiniz demiş. Yerelde kime vereceksiniz demiş. <gülüyor> sizce demiş. Ben demiş. Ne zaman demiş. Şey olacağım demiş. Kral olacağım falan filan deyince ondan sonra biraz zor. Prensim. Prensim. Ne diyorlar ya çarsa Prensim mi diyorlar? Prensim diyorlardı. Efendimiz diyorlardı. Dük, dük, Düküm mü diyorlar yoksa? Charlie diyorlardır belki. Türk maalesef abi. Türk insanı biliyorsun böyle sıcaktır samimi. Sıcak doğru. Charlie gelmiş diye. Bak hemen zaten bebeklikten Demek ki genlerimizde mi var o sıcaklık samimiyet? ama burnunu tutuyor. Zaten, bir İngiliz bebeği olsa mesela mesafeli ellerini kavuşturuyor. Böyle ufak bir baş selamıyla. Adam gibi. Parantezinde içinde bir, iki en fazla ama şöyle bir haline tavrına bakıyorsun. 20-30 arasında bir adam gibi böyle duruyor hiç. Prens geliyormuş dikkat falan diye böyle bir şey. Ama ee, kayla ve çocuğunu alan da gelmiş Prens Charles'ın yanına mahallede. Prens çocukları çok sever kendi çocuğu olmadığı için diğer çocukları çok sever. Çok büyüdü onun çocuklar artık sevecek yaşa da. Geçerli e yani torunu sana. var abi torununu sevsin. O da doğru. O da şey, doğru. Şey lafını ben biliyorum yani prens Charles'ın. Bu çocuk torun çocuktan vallahi daha tatlı. Vallahi daha tatlı. O lafı dediğim. etti doğru. O lafı ettiğini biliyorum. Bundan sonra analığı da şey dediğini biliyorum. Benim bir oğlum vardı. Şimdi artık ile evlendikten sonra Bir, de, bir kızım. de kızım oldu dediğini de biliyorum O yüzden daha ne desinler yani Hepsini hepsini söyle edilecek bütün lafları ettik demiş Zaten Türkleri böyle kalbini kazanmış İngiltere'de yaşayan Türkler. Tam bizden biri demişler <gülüyor> Prens Charles için e Valla öyle öyle demişler e, O burun, burnunu da sıktı O da burnu sıkılan liderler şeyine geldi Doğru vallahi. Dosyasına girdi Öyle yani özel bakalım. eğiteceğim ben de Selin'i Ne yapacaksın? Burun sıkma konusunda şey yapacağım. Yarın öbür gün böyle bir şey olursa verirsek kucağına birinin sıksın diye. Selin'in şey hareketi vardı değil mi? Omuzunu mu yeleğini mi tutuyordu? Hı hı. Mimar olacak o bence. Ama şey. <gülüyor> öyle, öyle bir hareketi var değil mi Selin'in? Öyle bir şey. Yeleğe tutuyor doğru. Yeleğin Ama o siyasette etkili bir hareket değil yani. Abi anlayana etkili ya. Ya bir yol açacak ya da kenarda kıyıda köşede kararacak yani. Çekindiği utandığı zaman mı yapıyordu öyle yoksa genel her zaman. Genel mı? böyle elimiz boş durmasın falan diyelim. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Çok güzel bir tarzı var ya. Yani. Genç mimar. Hakikaten bir tarzı var yani hiç burun burun onlara şey yapmasa ee, Zorlama. Çocuk yeğleğini tutmak istiyorsa yeğleğini tutsun abi. Nereye istiyorsa evet doğru valla. Siyasi olarak kendi görüşlerini sonuna kadar savunmasını istiyorum ben onu. Kendi görüşlerimi impoze etmek istemiyorum onu. Çok doğru yapıyorsun. Bu arada bir şey diyeceğim. Zaten seçimlere kadar ben çocuklarla çok şey olmak istemiyorum evde. Seçim sakları kapsamamı mı? Yok da yani evde gerilim var seçimler yüzünden çocuklarlarımızda Hadi onun, ya. Yani o yüzden şey yapmak Sağ-sol çatışması gibi mi? Onun gibi. <gülüyor> ne yani? <gülüyor> onun gibi. Bana onun gibi olan bir örnek ver. Ee, yukarı aşağı çatışması. Yukarı de açar dedi. O yana bu yana çalışması. O yana bu yana çalışması diye. Valla e, abi sıkıntı içiniz ya. Çok kritik bir süreçten geçiyor ülkemiz. Öyle valla. Hep sevdikleri yemekleri yapıyoruz. Seçim döneminde şey yapmayalım diye. Bir gerilim daha yaşamayalım. Çok doğru yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz mesela? Köfte makarna. Ne kadar güzel. Yani mesela bamiye ile falan filan gündemi hiç şey yapmayalım. Zorlamayalım zaten gergin Türkiye bunu kaldıramaz diye. Aslında bir taktik de şey bazı evlerde de mesela e, bile isteye şey yapıyor yapıyor yapıyorlar. E, sevmedikleri yemekleri yapıyorlar. Tek gündem o olsun çocuklarla diye. Hmm, Neden? Çünkü doğru. anne babayla L çocuklar bilmem falan gidiyor. Tabii, doğru. Üzeri kapansın diye. Bunu e, şey yani bile bile yapanlar da var yani. O yüzden siz farklı bir yol tercih etmişsiniz. Falan bir yol tercih ettik. Doğru mu yanlış mı onda zaman gösterecek ama bizim e, Selin'in ilk kelimeleri baba ve milli irade oldu. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum ben. Çok güzel ya. Şeyleri görüp acaba ondan mı etkilendi? Reklam panolarını falan görüp mü etkilendik? Olabilir. Belki de içinde var çocuğun demokrasi. Çünkü okuması yok bildiğim kadarıyla. Okuması yok evet. Daha okumayı bilmiyor Selin bebek. Ama ee, haklarına sonuna kadar sahip çıkıyor ve milli iradeyi ipotekoya koyamazsınız diyor mesela. Aynı şeyi Fahri de söylemişti ya. Daha onu da çocuğu milli irade diye. Deniz doğru. Atlas biliyorsun daha doğalı. Şu sırasında 3 ay olmadı. Evet değil ama mi? milli üç iradeye ay olmadı. sahip çıkıyor çocuk. E, kaç kere dışarı çıkmıştır? En fazla 2 kere dışarı çıkarmışlardır. Onu da, da bir evin etrafında dolaştırdılar. Bir de op diye getirdiler galiba. Hı hı. E, orada da şey yok. Yani onu da okuması yok. Bildiğim kadarıyla. İçeriden zaten milli irade aşkı insanın içinden geliyor. Doğuştan geliyor değil mi? mi? Sonradan olunca tadı olmaz. Resmen bebek mühendisliği yapıyorlar. Demek ki. Demek ki onu, onu yapmışlar. Yani sizi tanımasam siz öğrettiniz derim. Ha. Biz de öğretiriz. Biz de milli iradeciyiz. İşte onu diyeceğim yani. Tanımasam. Onu öğretmeye üşenceğiniz için ha, üş <gülüyor> üşenirsiniz yani. O yüzden siz öğretmemişsinizdir. Neyse e, bir arkadaşınız daha vardı bu arada. Fare dedik. Deniz Atlas'ın babası dedik. Nerede evet. o arkadaş? O arkadaşı ben e, şey yaptım. Nelerler bir takım gözlemlerde bulunsun diye Türkiye'ye şey yaptım. Seçim nabzını tutuyor. Anadolu'ya mı geziyor? Anadolu'yu gezecek evet. Biraz erken çıkmış yalnız yola nabız için. Tabii. Nabız için biraz erken. Nabız... Amca nabzını tutabilir miyim? Daha erken istersen başka Türk. Ya o zaman ilk dosyasıyla gelir Ankara biliyorsun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda da aday olan Melik Yüksekçek dün açıklamalarını yaptı. Ne yaptın? Var mı projeler güzel? Bahtler mi? Hı -hı. 43 kilometrelik Ankara Boğazı. Hazır ol. Ankara Boğazı dediğin 43 kilometrelik Ankara Boğazı ya baya işte şey ee, sağdan soldan bakıldığı zaman bir o zaman biz deniz yani deniz gibi yer beni ya yani Ankara Boğazı Hı -hı. beni bugüne kadar en çok heyecanlandıran şey oldu ne Melih Gökcin dünyanın en uzun bayrak direği ne ee, gökyüzünde gökdelen dönerse mazenler falan bunlar tabii ki etkileyici büyük projelerdi ama peluş hayvan parkı evet Bunlardan hep heyecanlandık etkilendik ama Ankara Boğazı başka bir şey. Çünkü Ankara Boğazı şöyle bir meydan okuma. İstanbul beceremedi, Ankara becerecek. Çünkü Ankara Boğazını yaptıktan sonra bir sonraki olimpiyatlarda biz de adayız. Bugüne kadar İstanbul olimpiyatları hep Boğaz'ı üstüne. Build together. Üst, üst, together. Çankırı'yla Samsun'u birleştiriyoruz mesela. Çok güzel ya. Ve yani ortasında şu anda Çankırı'dasınız, şu anda Samsun'dasınız falan. Gerçi boğazı tam bilmiyorum nereye yapılacak ama bir yerleri birleştirecek sonuçta. Bu ilk başta e, dün ben şöyle bir gazetelere baktım. 10.000 kilometre deniyordu buna. 10.000 kilometre? 10.000 kilometrelik bir boğaz deniyordu. Nasıl olur ya 10.000 kilometre baya böyle yılan gibi giden bir boğaz evet. mı? Düşüneceği nasıl evet. oluyor? Çünkü yani Türkiye'nin baştan başa uzunluğu ne? Her şeyi biliyorum ya 597 bu evle İzmir'deki ev arasında. Demek ki oraya gide gide gide mi yapacak? Öyle bir şey mi yapacak? Herhalde. Sen bunu nasıl biliyorsun? Onu da ben biraz merak ettim de. Arabayı sıfırlıyorsun evden çıkarken. Oradan bakıyorsun. Ne kadar yakıyor sohbetine gidiyor diye. Daha fazla biraz sorgulamıyorum. Tam yerinde kesiyorsun. Evet. Çok doğru bir yerde kestiğime inanıyorum. Ve tabii ki Avrupa'nın en ney gökdeleni olabilir? Gereksiz. <gülüyor> Hayır. Ee... <gülüyor> 333 metrelik en Altın... ne Gökdelen'i? En bakayım. büyük Gökdelen'i tabii ki. Aa Gökdelen yapılıyor. Tabii Gökdelen. Çünkü Ankara'mızın neye ihtiyacı var? Daha çok Gökdelen'e. Daha çok Gökdelen'lere ihtiyacı var. 333 metrelik bir Gökdelen de yine ee, gelecek olan projeler arasında. Ben Gökdelen seven bir insanım. Ama şey daha çok heyecanlandırıyor beni. Boğaz Ankara mı? Boğaz'ı. İşte herkes kendinden bir şeyler bulabilecek zaten demiş Bakın yani bu e, hep konuşulan, yapılamayan her şey Ankara'da yapılıyor ve Olimpiyatlar <gülüyor> da Ankara'da olacak o zaman. Yani bridge together. Ondan sonra let's meet, ver Çankırı and, and meets. Yo yine aynı aynı slogan kullanılabilir ya. Tabi doğru. Continents. Continents. O da o da kullanılabilir. Ee, bakalım yani önümüzdeki e, günlerde daha da ayrıntısı çıkar baya bir şey vardı takip eden vardı bir salon dolusu iki deniz birleştiği zaman boğaz oluyor evet iki nehiri birleştirmek mi olur bizim yapacağımız şey Ankara'da ya bizim dediğim Melih Gökçe'nin planladığı şey iki gölü mü birleştirecek Tabii, iki göl birleşecek iki nehir birleştiğinde gene nehir olur gibi geldi bana onunla iki nehir birleştiğinde evet yani o nehirden yani, nehire bir nehir gider sen şöyle düşün bir e, yapay bir şey oluşturuluyor, hı hı. nehir, evet, oradan 43 kilometrelik bir köprü olduğunu düşün. Yani 43 kilometre o nehirin uzunluğu, oradan 1000 kilometre yani. ne? 10 bin kilometre, onu tam anlamadım ben. İlk geldiği zaman öyleydi haber. Bu nasıl o, nasıl olacak, onu bilmiyorum. Ya yok. da ne? bir mesafe yok yani. Ya şey. da nehir 10 bin kilometre böyle, böyle böyle, böyle böyle, böyle, böyle, gibi böyle kıvrılıyor. Bundan sonra 43 kilometre, bunların hepsinin üstünden bir köprü. O da olabilir. Aslında Ankara'nın etrafında bir hendek yapılsa, timsahlar yüzse çok güzel olmaz mı? Kimse giremesin gibi mi? Yani girer tabii ki. Çünkü sonuçta şehir kapılarımız var bizim. Ankara'nın kapıları var ya. Ha doğru ya. Oralardan girilecek. Tamam şimdi anladım ne demek istediğini. Ama mesela bazı yerler Ankara'nın dışında kaldı ya. Ankara'da Ankaralı olduğunu düşünen insanlar var. Evet. Ama o kapıların dışında kaldılar maalesef. Giremeyecekler mi onlar tekrar Ne bileyim şey, bir dolu site var mesela. Ankara kapısının dışında kaldı onlar şey gibi olacak işte böyle kapıları zorlayacaklar mesela Moğollar geliyor He. Aa, ama kapılara yığılacaklar ki kaleye girsinler diye tam anlamıyla böyle bir kaleye çevirseler çok güzel olurdu rahatlanır diyorsun süper olurdu büyük bir proje güzel ihaleler de çıkardı oradan otuz... kuzey surlarını siz yapın falan gibi ben biraz e, 333 metre yüksekliğindeki gökdelenini sen boğaza fazla takılıp ihmal ettiğini düşünüyorum yalnız o gökdelenden ne boğaz manzarası of 10 bin kilometrenin hepsini görürsün. Çok özür dilerim yani sadece Ankara Boğazı değil İstanbul Boğazı bile görürsün. O kadar yüksek. Süper. Hakikaten süper. O kadar yüksek. O zaman hayırlı olsun diyelim Oktay. Çok teşekkür yani ederim. Fark herhalde sevgili dinleyiciler sesimizdeki heyecanı. <gülüyor> ee, hep bunlar e, Ankara ile ilgili Ankara'mızla ilgili e, düşünülen uygulanmak istenen projelerle ilgili bu heyecanımız. Bir sev Ankara sevdalı Oktay Demirci'yi dinlediniz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümrütü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Radyoların başındaki bir kez daha günaydın. Fahir Öğüncü de bünyemize kattık, transfer etik stüdyolarımıza. Hoş geldiniz Hoş efendim. Bulduk. Bünyenize bir, bir şey olsun, vitamin olsun. Büny İsterseniz yani, hiç, hiç yani. Vallahi hiç çıkartmayın istiyorsanız herhalde beni Aa, Olur mu fail ya? Hayır. Olmaz öyle şey Sanki ya. Sanki yani katılmam burada şimdi suç duyurusunda bulunuyorum ben. Duyur abi. Bu şu anda bütün kamuoyuna saygıyla duyurulur. Hadi buyur buradan yak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Cuma sabahındayız. Havalar evet. soğuk. Hiç önemli Üşüyoruz değil. Falan. Üşüyoruz Fıslık. falan fıstık hepsi Şiş bir tarafa. Bir her şey bir tarafa siz bir tarafa. Üçümüz bir aradayız. Bunu kenetleyelim. Milletçe birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde üçümüz yeniden stüdyodayız. Bu da bir mesaj olsun. Evet, bu mesajda üçümüze üçümüz diyenlere en güzel cevap Modern oldu. sabahlardan örnek davranış. Yani bir ara kenetlendiler. Gazetenin manşetleri hafta sonu hazır. Kenetlendiler. Bir tane de fotoğraf çekelim Bu üçlüye dikkat Müzik Gerçi öyle bir arasında, haber çıkmıştı Reklam arasında Üçümüz el ele kollarımızı kaldırmış Evet Genet kenetlenmiş Onlar sabahlarda anlamlı jest Ama bir daire gibi Siyasilere olmuş. mesaj Ama şey gibi değil Yukarıdan çekilmiş bence Şimdi şöyle Üçümüz böyle Hoytur Karşıdan çekilme değil yani üç kişi yan, yana testi gibi dizilmediği. Yani şu an üçümüzü ayırmaya başladı. Yani, yani hayır hayır şu anda Öyle herkes el ele tutuştu. Bak tamam. şöyle tutuştuk. Ellerimizi havaya kaldırdık. Fotoğrafçıyı yukarı yukarı yana böyle yüksek bir yere çıkarttık. Kafalarımızı şey yaptık. Elleri de biraz dışarı doğru. Bu üç yapraklı lale. Aa Kızılayın meydanındaki şey gibi mi? Ha işte o kaç yapraklı bilmiyorum ama 3 yapraklısını biz yapabiliriz. Sadece 3 yapraklı 3 olabilir temizlik. bizim yapacağımız 3. Eğer aramıza bir kişi daha katarsak beyler çok açık söylüyorum 4 yapraklı. Alttan ışığı veririz Cep telefonunu açarız oradan. Herkes cep telefonu yeni cep telefonu olanlar mı demeliyim yoksa? <gülüyor> Herkes yeni cep telefonu olanlar ışığı alttan bastın mı? Yemin ediyorum. Çok güzel de görürüz. Sanat. Canlı sanat. Neydi ya o şey, performans sanatı. Performans o. sanatı ha. İşte performans sanatının en güzel örnekleriyle dolu harika bir şey ya. Fail unuttun ki kelimeler genelde çok temel kelimeler oluyor. <gülüyor> evet. Ben onu fark ediyorum birkaç gün. Evet. Yorgunluktan mıdır nedir bilmiyorum. Vallahi, ne vallahi bilmiyorum. İyice valla yani kelime 200 şey gibi oluyor falan yani. diyorlar ya, günde 300 <gülüyor> kelimeyle. Vallahi ben 15-20 kelimeyle idare ediyorum anladığım kadarıyla. Bilmiyorum, ekmek gibi kelimeler oluyor. Böyle bir şey hani üstüne sürüyorduk. Ne oldu hani salça mı? Yok değil. Altına, altına. hafta. Alt, ha, altı, altı oduran ekmek <gülüyor> ha ekmek. <gülüyor> ay ay. İyi hadi hayırlısı olsun o zaman hepinize bir kez daha e, sevgi dolu bir gün geçirmenizi, mutlu bir hafta sonu geçirmenizi dileğiyle veda ediyormuşum gibi algılanabilir. Ben de, Benim de öyle pis bir huyum var yani böyle veda şey verip arkasından haberi çakarım. Hiç kimseye acımam yani. E, artık hakikaten çok çocuk sahibi olanların yakıyla takip ettikleri ve affedersiniz tiskinme noktasına geldikleri bir o hadise vardır. Kız çocukları ve erkek çocuklarının. Nedir o? Pembe ve mavi. Yani Doğru, bütün erkek mi? çocukları donundan, bezinden, çorabından, oyuncağından. Efendime söyleyeyim perdesinden ee, başka bir şey daha söyle. Ege kurban olayım söyleyeyim. Mumuna. Mumuna kadar. Ben de söyleyeyim. Yatak yoktusu. Şey paltosu. Paltosu. Zıbını. Tamam yeter. zaman zıbını. Ben de söyleyebilirim. Zıbını. <gülüyor> Bak zıbını dedi. Ee, kız çocuklarında da keza aynı şekilde pembe pembe pembe insanı. Artık öykürme noktasına getirecekleri bir hale e, getirmişlerdi üreticiler. Kimler diye soranlar varsa hemen cevap hazır arkadaş bizde de. Üreticiler. Ee, İngiltere'de bir e, oyuncağı... Biz Amerika'dan bir tane siyah zıbın bulmuştuk. Ne Nasıl mutlu olmuştuk ondan? Metalci zıbını mı? Hı, -hı üstünde de ACDC yazıyordu. Hep bunu giydiriyorduk çocuğa. Valla çok güzelmiş ya. Valla çok güzel. o da yani Oktay 15 gün o çocuğu. Perişan gibi. olmuştu çocuk. E, artık e, şeyler kabarcıklar e, çıkmıştı. İngiltere'de bunlar. Bunlar dediğim bu firmalar cinsiyet ayrımcılığıyla suçlanıyorlar. Böyle üretim yapanlar. Ve en sert şekilde özellikle de kraliçe bu ara biliyorsun maddi durumlar nedeniyle asaplar da Nereye bozuk, ceza keseceğini şaşırıyor. En seçiyorum. ağır şekilde cezalandıracağım demiş. Efendim ne yapacaksın? En sopayı göstermiş. Sopa dediğim de affedersin başında böyle benim bir yumruğum kadar elmas topuz olan var ya. Tokmak. Ha tokmak. Ha. Tokmağımı. Royal Tokmağımı. Bana tokmağ. demiş tokmağımı <gülüyor> çıkartmayın. Royal Tokmağ. Efendim aman falan filan diye ki o Royal Tokmak zamanında. Royal Tokmak çıkınca zaten birinin kafasına iner. Vallahi Doğru. kafasına Milite mı iner, gereği. beline mi iner Yanlışlıkla başka bir yerine mi den denk gelir Ay tutamadım falan de. Çünkü kraliçeyi de tutamazsan Tutamadığını iddia eden kraliçeye Yo bilerek vurdum falan diyemez Ayrıca tabii. kraliçeyi kim tutacak ki Bana bir kraliçeyi... tane isim söyleyeyim Bana kraliçeyi tutabilecek dünya kraliçeyi üzerinde Kraliçeyi sopayı tutmasından Hayır. Topmağı tutmasından ha, hay, tamam onu Büyük. Harekete geçti Hani araya girerler ya Efendim ne yapıyorsunuz falan diye böyle Mesela Bir kişi şey yapabilir O da kocası oğlu. Bir tek oğlunu dinliyormuş zaten Charles'ı mı? Hangi Prens Charles ha Doğru başka oğlu yok değil mi? Onu da çok dinlemiyormuş Bir tek onu dinliyormuş ne diyorsun ya demiş gene geldi bizim ihtiyar diye Charles'la dalga geçiyor. İnsan evladıyla geldi bizim moruk diye dalga geçer mi ya? Yani? Hakikaten ama yani bir insan oğlu kendinden yaşlı görünüyorsa ne yapacak? Hakikaten yani. Ya demiş sen kime çektin falan demiş. Ya anne ya diye. Ağlatıyormuş her seferinde Charles'ı ya. <gülüyor> Hala erken ses çıkıyormuş esas yaşında. Esas o adam. ikisinde yani ne kraliçede ne prens Charles'da sorun var da esas o üçüncü kişiler var ya yanlarında. Yanlarında. Onlar da kraliçe olduğu zaman Kocasına katır gibi an, gülüyorlarmış. Kocası dediğin kim kocası işte. Ka Kimin kocusu? İşte Prens Charles, Kraliçe... Kraliçenin kocası Filip. Üçüncü dedin ya. Üçüncü o. Hayır ya. Üçüncü. Yani bunun yaveri var bilmem nesi ha, var falan dış... filan. Royal Öyle olmayanlar. Ha, şey Royal, Royal olmayıp, da, tabii canım, Royal olmayıp da yanında yamacında duranlar. Onlar kraliçe olduğu zaman mesela Oho, kraliçenin ha. yaptığı esprilere böyle işte gibi yaşlı geldi falan filan deyince gülüyorlar. Sonra Prens Charles arkada ağlarken gidip onu teselli ediyorlar. Yapma. Ya yapma Saray entrikaları ya. Ölecek o. Ölecek falan. Game değil, böyle. of Thrones bunlar hep. Vallahi esas esas onlar. Pis herifler. Neyse. İngiltere'deki hadise... Şu artık öyle pembe, mavi. Hayır. Fiks, turuncular, fuşyalar, yeşiller, yeşiller. E... Erkekler yeşil, kızlar fuşya giyecekmiş. Gene aynı şey oldu demişler. Boş, ver, boş ver. Biraz da böyle olsun demiş ya. Bir 500. Bu ne zaman çıktı bu pembe mavi ayrımı? Nüfus cüzdanlarında çıktı galiba. Evet. Ege şimdi oha dedireceksin sabah sabah. Nüfus cüzdanları dediğin kaç yıllık hadise. Eskiden biz defter kullanıyorduk hiç. Renkli menkli de değildi. Doğru, son 15-20 yılın hadisesi. Son 15-20 yıl da çıktı demek <gülüyor> Yani son 20-25 yılın hadisesi. Türkiye'de öyle. Dünyada da öyle mi? Türkiye işte dünyada nasıl? Birisi da karar da. verdi o zaman o renklere. Yani niye ona öyle karar, karar verdi? Herhalde Türk nüfus cüzdanı tasarımı bütün dünyayı etkilemedi. Herhalde bence de. Yani ki ki o... bizim nüfuslarımızdaki e, pembe de pembe değil. Yavru ağzı. Yavru ağzı evet dediğimiz ya. turuncu, hafif içine şey açılmış, atılmış. Hakikaten bir şey. O hangi renk kartelasında neye denk geliyor bilmiyorum ama eminim onun da bir kodu vardır. Sevgili dinleyiciler, artık hayatınızı biraz daha geniş perspektifte bakın. <gülüyor> Öyle renkleri sadece de efendim turuncu, mavi, yeşil değil. Bunların kodu var. Efendime söyleyeyim, şimdi isim veremiyorum. Renk kartelaları var. Ona göre yaptığınız zaman hayatınız o kadar anlamlı hale geliyor ki, ver oradan bana diyorsun mesela. T111. E. T 111 bak adam renk kartelası diye T yaptı 111 de kodu. Ha, Kartela beyim ben de ezberden. Helal olsun Ege'ye. Mesela simit alırken ekmek alırken bile kullanabiliriz onu. Tabii canım. Herkes öğrense. Mesela çok pişmiş ya da şu yanık olan falan. Değil, be, hangi değil. yanık olan? RAL bilmem ne. İşte rail ver. falan. Ver hepsinin kodu olacak. Ona göre pişirsin fırıncılar. Hayat kodlarla güzel değil mi belki de Oktay. Onu zaten hayata yayabilirsen güzel. Benim kodumu verir misin? bana Sevgini, bir kod, bana sevginin, bir kod evet, sevginin kodu kaçmıştı 111'dir bu hiç unutulmaz Hayır her zaman işte. böyledir hokta'nın en büyük korkusu olan aslında sevginin kodu 114'tür öyle miymiş? otobüs var ya 114, 114. doğru ya <gülüyor> modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar woo -hoo, woo -hoo, woo -hoo, woo -hoo, yeah. Yeni saatin başından hepinize bir kez daha merhaba sevgili dinleyiciler. Merhaba demek olmaz da bir sabah sabah günaydın diyelim bir kez en daha. En son dört tane Vuhu'yu kimin yaptığını ben anlamadım. yeyi sen yaptın onu biliyorum da. Abi bir şey söyleyeceğim desin. En son yani aynısını yaptığın için. Şoka sokmak onu istemiyorum Onu kadın mı ama... yaptı sen mi yaptın onu anlamadım evet, ya. Onu benim içimdeki kadın yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Başka bir şey kaçtı Hakikaten... Evet. <gülüyor> Yani gülerken biraz fazla abartılı oktaya şey vereceğim diye oyunculuk vereceğim diye kulağımdan neyim fırlamış olabilir? Kulaktan ne fırlayabilir? Kulaktan küpe. Kulakta küpe değil. başka bir şey. Kıl. Kıl, kıl. evet kıl kulağımdan olabilir. kıl fırladı ki bu da benim hiç yabancı olmadığım bir konu. Neyse kıldan tüyden konuları bir kenara bırakalım. Evet, hemen hafızasını tazelemek isteyenler yani bazılarına şey geliyor ya yani ne boş konuşuyorlar falan filan diye benim Lütfen, için İftıra hayır ben adam kulağından huzurla benim, benim tüm Türkiye kulağımda değil burnumda kılla hatırlar. <gülüyor> ee, üstelik de bayağı Peki, bir 6 aylık bir dönem. Keşke faire tüm Türkiye hatırlasaydı. Vallahi. Neyse Allah'tan geçici bir hafızaya sahibiz ya. Hep şey diyorlar Kurtuyoruz ya. abi. Evet ya toplumsal bazen belki de bu unutkanlık bazı noktalarda yani benim işime yaradı. Umarım işine yarayanlar olmuştur. Toplumsal hafızamız iyi yönde. Unutmalar. Nasip etsin diyeyim Oktay. Ne diyeyim bugün cuma deyince nasip ve kısmet konuları da tabii ki işlenmezse de. olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Dinle. Evet Dinle. hocam nasip diyorlar bazıları nasip diyor. Sizce hangisi nasip mi kısmet mi ne diyorsunuz? Wi-Fi Ölç başladı ya. Ben Yok şey hocam yapalım. olur mu ya Oktay Demirci ile... <gülüyor> nasip kısmet. <gülüyor> nasip kısmet. İtalya'ya gidelim sonra nasip kısmet'e döneriz. Ya İtalya'ya gidelim ya. Keşke bir gitsek ya hep beraber biz hiçbir yere gidemiyoruz. Sevgili dinleyiciler kusura bakmayın sizi de kendi dertlerimizle meşgul ediyoruz ama. Biz hiç beraber bir yere gidemiyoruz inanır mısınız? Yıllar oldu hiç beraber tatil yapamadık. E aynı iş yerinde olanların aslında şeyi bu ya sıkıntısı. Aynı iş yerinde çalışan Bizim... Yo, evli çiftler var onlar gidiyor. Bizim eğer meselemiz evli olmamaksa birbirimizi de bunu anlayışla karşılarım. Yani ona da karşıyım şimdi illa bir tatile gideceğiz diye de evlenmek diye bir şey yok. Yani benim benim fikrimde yok yani bilmiyorum aklınızda varsa böyle şeyler unutun derim. Ee, hülle evliliği diyorsun yani tatile gitmek Hocam, için. Hocam Cuma günü hülle konusunu da bizim öyle çünkü tweetler, tweetler atıyorlar. Evet. Twitter'dan gelen çeşitli tweetler var. Twitter'dan gelen az önceki konu, konumuzla ilgili 4 çocuğu varmış Kraliçenin Burak Bey'e teşekkür ederiz. 4 çocuğu hmm. ama yani 4 doğum var bir çatlağı yok o kadına öyle söyleyeyim yemin ediyorum. Kraliçeyi görmüyoruz öyle belki sıklıkla. Tabii. E, Mayolarla, bikinilerle. Ama bugün çıksa gene ortaya. Bir tane çatma Öyle bir lafı var zaten. S şeyin fotoğrafı vardı hatırlarsanız. Sibel Can'ın mı? Yok e, Yıldız Kenter'in. Yıldız öyle bir e, fotoğrafları vardı hatırlarsınız. Gerçi 10 yıl önce falandı. Hatırlamıyorsan. Çıplak fotoğraflarını mı diyorsun? Ya çıplak demeyelim de hakikaten güzel. Nü diyelim, nü. Sanat. Çünkü ben Yıldız Kent'in çıplak fotoğraf değil de onu nü diyebilirim daha tablo için verdiği pozlar da onlar galiba. Vallahi bilmiyorum ya ben fotoğrafları işte. hatırlıyorum. Yani bir fotoğraflar var ortada. Onlar artık bana nereden geldi? Ben mi karıştırıyorum? Geçmiş gün. Benim hafızamda biliyorsun şey niye, gibidir. Niye onu söyledi şimdi? Hay yani bir orada görmüştüm. Yani yaşı ileri bir hanımefendinin nü fotoğrafları diye. Yani tabii Yıldızkent'e bir diyorlar. Yani kraliçe ya da kraliçeyle diyor yarışırır onlar. diyorlar. Yani düşün ki kraliçe hangi noktada? Bugün kraliçe, ana kraliçe olmak o kadar da kolay değil. Kolay Sen dört çocuk doğur, koca ülkeyi yönet bir taraftan Philip da. Filip gibi, bir, adam. gibi bir adama dayan. A A Charles gibi Onun bir arkasını, oğlan. Arkasını topla. Evet. Yani sadece dayanmak falan. Bokta Bütün arkasını toplayan arkasını şey. topluyor. Hayır. Koca kadın yani bir yıldır değil, iki yıldır değil. Sonra da diyorlar 50, ki... 55 yıldır. Sonra da diyorlar ki 5 ay, 6 ay neden İskoçya'ya gitti? İki yani, yani kafasına Kadın hak ediyor. Şey çok yapacak. affedersin. Hak edişini almış. Buckingham'da mı duracak? Sürekli şeyde mi duracak? Saraylarda mı duracak? Buckingham. Lordlar kamerası Buckingham. Bunun yazdık sarayı var. Thames her gün Thames'e baka baka insanın içi bulanır. Thames İçer de... ya. Yani... Parka bakıyor. Parka onun odası. Evet. Arka Oradaki oda. Parka bakıyor. Çünkü orası daha sıcak oluyormuş. En yukarıdan görünüyormuş Thames. Bir de yılların birikimi çünkü biliyorsun mesela Buckingham Sarayı da bugün yapılmış bir saray değil bilmem kaç yüz yıllık saray. Victoria'sından bilmem nesine kadar. Herkes de biliyor hangi oda sıcak, hangi oda iyi ısınıyor. O da diyor ki kraliçenin odası diyor mesela Victoria daha da evveli var belki şu olsun demiş. Yani hiç şansın yok kraliçeye karşı. Tabii canım, o... Hem genetik olarak hem bilgi olarak aktarılıyor. Böyle deşet bir hadise. Yani bazı kraliç, kraliç monarşilerde şey vardır. Ee, odayı bilmez mesela gösterirler. Her taraf onundur da ayrıntısını Hı -hı. bilmez. Yani en kral ya da kraliçe. Tabii en tehlikelisi... Ama burada İngiltere'de öyle değil abi. Oturmuş bir sistem. Kraliçe, Elizabeth her odanın, her... Hangi parkede hangi çizik var onu biliyorlar. Onu ya. bilebilir. Neden? Çünkü hem genetik olarak hem bilgi olarak aktarılmış durumda. Yeni monarşiye geçecek ülkeler en acıklı durumda. Mesela yeni saray yaptırıyor. Onun daha inşaatın kurulması sürer. Yani küllük, terler küllük, yok. Küllük değil İnşaatın kulluğu tabii. O var bir taraftan. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir taraftan da bina terleme yapar. Sen saray da yapsan en nihayetinde o bina terleme ne yapacak? yapar. Terleyecek. Ne e Sen ilk kışında zaten... Nezalet. Hocam monarşiye geçmişin ülkeyi ama... Hastalıktan kaldıramıyorsun. Bağırsakların bir yerde bozulmuş. Efendime söyleyeyim. Düz ama yani şey sistemli değil. Böyle düz. Tuvalet bildiğimiz. Anladın mı? O şeyli değil. Yanında mon şarjlı değil. Anladım anladım. Öbürü bıdı, neydi? Bıdı bıdı, bıdı. <gülüyor> bıdı bıdı. Bidilli. Bidilli. Bidilli, bidilli, bidilli değil. Düz bide, yani. Bide bideli. Evet. Bideli. Bideli. Neyse, nereden geldik konuya İtalya'dan geldik. İtalya'dan İtalya'da bir geldik. bilim adamı dokunulan nesnenin sıcaklığını, sertliğini, şeklini ve dokusunu beyne bildiren robot el geliştirmiş. Oo çok iyi hocam. Bravo. Vallahi bravo. Harbiden, Hep aklımızda olan bir adım. Bu da böyle uzun uzun anlatmak istemiyorsanız. Dokunduğu nesnenin şeklini, sertliğini. hisseden robot diyebilirsiniz. Mesela ama şöyle mi aktarıyor? Yani o da sapık sapık bir robot değil değil mi? Hımm. Çok Biraz sert ama böyle. Yumuşak, yumu yumu şak şak demiş. Tamam hadi onu söyle yumu yumu şak şak yumuşak ge Buradan Barış Mançı'yı bir kez daha analım. Analım tabii ya. Kullanıcısına dokunma hissini gerçek zamanlı olarak veren Bionic el pek çok şeyi de aynı anda yapabiliyor. <gülüyor> Hareket mi? Yani... Mesela hem portakal suyunu tutuyor parmakların arasında evet. hem de bir çay bardağı tutuyor. Bence Bence eğer o alete tespih çevirmeyi böyle hani şıklata döndüre var ya ha. genelde böyle taksicilerde ve şeyde çok gördüm abilerde yani yıllarını tespih çevirmeye döndürmeye vermiş insanlar da çok sıklıkla görülür. Ya o abiler bir de şey var. Kalem çevirme var. Kalem çevirme var. o Kumarbazlarda da şey çevirme vardı. Çip çevirme diye bir şey var. Kumarbaz He. demeyeyim de böyle tık tık tık tık. Onu bozuk parayla da yapabilirsin. İlla kumarbaz olmana gerek yok ama onu yapıyorsan... Fiş, fişi fiş çevirmekten çevirme, hani. bahsediyorsun değil mi? Fiş dediğim çip. Çip. Çip çevirme. Çip çevirme. Çip galiba şeyden biraz büyük. Hı? Bozuk paradan biraz büyük o yüzden... Tabii şey o çeviriyor ama büyük bozuk paramızı da basalım ya eskiden bizim var mı şöyle bozuk paranın? 2,5 liramız en büyüktü. En büyük 2,5 liramız var. Benim hatırladığım. Ne güzel paralardı. Böyle biraz Tam daha çevirmedik. büyük böyle. Şimdi böyle bakıyorsun ele geliyor kayboluyor. Hep minimalist parada minimalist takım değil ya iri iri. İri iri bunlar dediğinizi duyar gideyim sevgili dinleyiciler. Eğer herkesin bünyesine iri dendiği zaman iri iri sloganını sokabilirsek Oktay... Dünya bambaşka bir noktaya gidecek. Ba kesin ya o kesin, kesin bambaşka kesin. bir noktaya gidecek kesin de. Nereye gideceğiz yani seni kesin... emin değilim ya. Seni biraz teslimiyetçi görüyorum. Ben, yani ben senin her dediğin... Bugün ben sizden bir 15 dakika atarım. fazla uyudum farkındasınızdır herhalde. Onun etkisi olabilir. Galiba onun etkisi midir? Biyonik el konusunda <gülüyor> soracağın şey var mı? Var abi. Çünkü <gülüyor> konu kapanınca açılmaz tekrar. Biyonik el konusunda gelin. sormak istediğim bunu aktarıyor falan da e, bunu konuşarak nasıl, mı aktarıyor? Nasıl aktarıyor falan diyebilirsin mesela. Yani konuşarak mı aktarıyor yoksa... Yok Abi. Nasıl aktarıyor? Eklemlerindeki sensörler mi sayesinde? Hocam bu sensör teknolojisi mıknatıs dünyasından sonra sensör. hakikaten hakikaten çok güzel bir teknoloji. Ser, ya. Nesnenin ne, Nesnenin sertliğini sertliğini sert mi bakıyor? Sert demiş. Sıcaklığını <gülüyor> sıcak sıcaklığını, yanıyor yanıyor var ya diye konuşsun, dokusunu, kokusunu kokusunu. <gülüyor> Koku, ha Pardon ben kokusunu anladım hocam özür dilerim. Bir ben bir de biyonik el tek yani burnum benim, tıkalı benim de burnumda et fark var. fark ettim burnunda burnu tıkalı adamın öyle derin derin çekmesi bir şey yapar Benim de son. burnumda et var da o açıdan özür diliyorum. Genzinde olmasın yeter fahir. Dokusunu, Dokusunu veya hangi öyle. şekilde olduğunu tespit ediyorum. Şekil, dediğin, şekil derken şekilden şekile. Bu arada sensör demişken sevgili dinleyiciler dün Buyurun. biz bir genç arkadaşlarımızla konuşma yaptık. 13-17 yaş arasında gençler bir araya gelmişler, sağolsunlar. Onlara gittiğimizde bir ne diyelim bir otelin dışında bir ısıtıcı vardı, ısıtıcıya sensör koymuşlar. Sevgili dinleyiciler Allah'ım nasıl bir mucize, nasıl bir şey? Yaklaşıyorsun, seni algılıyor, ısıtıcı açılıyor. Uzaklaşıyorsun, seni yok sayıyor, kapatıyor. Öyle güzel. Resmen yani sadece ısıtmakla kalmıyor, adam yerine koyuyorsun seni. yemin ediyorum. yani Ondan hoşuna gitti seni. Bazısı faal. diyor ki, sen işte oy kullanacaksın, vatandaşsın, şu hizmeti yap. Yani birey olduğunu, ya işte sizin herkesin bir vazifesi var. Birey olduğumu bugüne kadar hiçbir şey bana ispat edemedi de. Takip güne kadar. Valla o sensörün hissettirdiği gibi kendime önemli, kendimi özel. Şiştmedim o kadar. Adeta o dünkü sobada e, ısıtıcıda daha doğrusu ayaklı ısıtıcıda elektrikle çalışan şey ben o aldım mesajı yaklaştığın zaman tık diye yanıyordu ya. Hı -hı. Hoş geldiniz efendim buyurun efendim diyen bir şey gibi yüz gibi gördüm ben onu. Size söylemedim deli galiba falan diye birbirinize bakacaksınız ama. Ben de onu hmm, yani. Yani bir de öyle bir kırmızı yanınca böyle zaten bir gülen yüz gibi oluyor o bana. Ay. Aynen abi. Böyle biraz da gözlerini kısıp bakarsan hatta yuvarla, yuvarlaşıyor. Sadece tamam, biz bunu hissetmemişiz. Gitti. Bizden önce iki tane beyefendi vardı. He. Onlar kendi aralarında konuşuyorlar. Onlar ne zaman konuştun sen ya. Yok ben yok konuşmadım. Hiç... Konuşmalarına şahitlik ettim. Laf dinledin. Laf dinledim. Onlardan bir tanesi şey dedi. Hiçbir kadın bu ısıtıcının bana hissettirdiği gibi kendimi özel hissettirmedi dedi. Ya bırak. Ya aynen öbürü de öyle Bırak ya hadi girek dedi öbürü de. Bırak ve kirek arka arkaya gelince ben adam öbür... zaten... Ben zaten öbürücüyüm Fahir. Hangimiz dediz ki Oktay? Yani ben zaten öbürücüyüm. Bo -bo Boş konuşan adam pek şey yapmadım. Gidek demek yeterlidir. Boş konuşan adama bir gidek bırak desek yeterli. Ee, Roma dedin Oktay. Çeşitli şeyler dedin. Çeşitli şehirler saydık burada. Ee, bunları hep zikrettik. Kaybımız büyük tabii ki yani burada bazıları <gülüyor> diyecek ki ya 3 kişi başladınız 2 kişi devam ediyorsunuz evet, Neye diye böyle oluyor işte Karışınız. yayına başladınız bugün 2. Şimdi bugün e, özel bir gün sevgili dinleyiciler nasıl özel bir gün olduğunu ilerleyen dakikalar bize gösterecek ama e, şöyle yapalım ben sizi hiç oyalamayayım ben sizi oyalamaya çalışmayayım artık Aa, kaçınılmaz gerçek yüzüyor. Ya bitti ya. Bir de yeni bir evlilik var. Onu da söyleyeceğiz ya. Onu hemen reklamdan sonra yapalım. Ne var evlilik? Evlilik var ya. Şampiyen. Doğru. Evleniyor sevgili şampan. Ee, mutluluklar dileyeceğiz hep beraber birazdan. Ama öncesinde... Telgraf da çekeceğiz hep beraber. Tabii. Sen olmuş 2014. Ne zaman çekeceğiz bu? Şimdi çekmeyeceğiz de. Modern Sabahlar Modern Sabahlar o kadar güzel özetledin Özetledim ki evet. Ege. Ye. O kadar güzel özetledin ki artık bu duvar bitmiş, tuğlalar döşenmiş, üstüne pirket diyebiliriz. Pirketler döşenmiş, üstüne çok güzel çekilmiş şey de yani bir taş daha koyacak. Sıva yapıldı. Sıva da yapıldı. <gülüyor> güzel boyası da yapıldı ama benim hoşuma gitmedim onu bir daha yapacağız. <gülüyor> yani onu deneyeceğiz, yapacağız, bakacağız. Güzel bir şeyler çıkacak illa hakem. Ee, şöyle... Champagne'nin evlilik haberini... Ben Faiz. Veriyordun Fahir. Şampiyon'un ee, evlilik haberi. Böyle Şeyle bir... sevgiliydi onlar değil mi? Şeyle derken. Robin Wright Penn'le. Ee, zamanında. Madonna'yla Madonna, Madonna diyebilirdin de. Zamanında. En son Charlie. Char... Charles Aisteron. Onunla beraberdi değil mi? Charlie Aisteron. Parantez içi 38'de. Amerikalı ünlü oyuncu Şampiyon parantez içi 53. Evlilik hazırlığında oldukları şakır şakır ortaya çıktı. Nereden diyenler varsa Charlie Aisteron'un. Ee, ne derler? Nikah alışverişi başlamış. Ondan sonra başlamış. Efendim söylediğim. giderken. Bir görmüştüm. şey söyleyeceğim ama hakikaten hani şey demeyin. Bunu çok samimiyetimle söylü. O kadar mutlu oldum ki. ikisinin bir arada olmasın. İkisinin bir, birbirlerine şöyle söyleyeceğim. İçimdeki 65 yaşındaki teyze konuşuyor bunu ama çok yakışıyorlar birbirlerini. Yemin ediyorum. Şu çok... üstüne iki tane Oscar koyacaklar mesela. <gülüyor> yani en kötü. Champagne vardı değil mi Oscar'ı mi almıştı? O kadar yıllık oyuncu herhalde. Var. Champagne... Aa, şeyde yok mu? O şeyci, hani mafya, babasıydı mafya de. babası Mafia değil Mafya değil, eski çete reisiydi. Sonra bir yani çocuğu be? ölmüştü falan filan. Ayemsem Sam... yok. Ayemsemle de, de aldı. Ayemsemle de, de aldı be ya. Ustalık filmi derler Ayemsem'e. Hayır Hı -hı. be bu Sendikacı'yı oynadığı neydi? Çocuğu öldürülen adamdan bahsediyorsun değil mi? Maden hiç bilmiyoruz. Açalım bari şey, bir yere şey. bakalım ya. Kim hmm. Robbins mi öldürdü falan filan diye? Kim öldürdü? Kim öldürdü diye bir film Aşkın katili. E <gülüyor> kim öldürdü diye bir <gülüyor> Bu zamana çok kadar güzeldi. evlilik bana göre değil diyen Bakıyoruz o şeyi <gülüyor> Evet. Şampanya karşısında görünce akan sular durdu. Affedersin. Ben biraz amiyane tabirlerle konuşacağım. E, Allah, buyurun. Yani böyle Hakikaten böyle hakikaten pamuk gibi oldu. Yumuşadı o sert. Dibi düştü dedir. ha dibi düştü. Hoşafın yağ kesildi diye çok çirkin bir tabir vardı. O hala ne için kullanılıyor onu bilmiyorum da. Mink Mink Harvey Milk. Harvey Milk dedi. Onu diyorsun değil mi? Herhalde onu diyorumdır Roktay. Ben Harvey isim... Milk başka ya. Yok fahirin dedi. Sendikacı adam işte Harvey Milk. Belediye sendikacı değildi ki orada. Yani Belediye bence... bilmem ne adayıydı. Adaydı ama benim için sendikacıydı. Öyle söyleyeyim sana. Bir şekilde bir sendikacı oynadığı bence. zamanında. yani güzel sıyrıldı adam. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim Oktay. Buyurun. Vallahi ee, milli iradeye yaslanarak söylediği için ben de artık şey yapamıyorum. Gık diyemezsiniz. Yemin ediyorum gık diyemezsiniz. Ee, bak ne diyor? Bana şeyin Aa, anlamını söyler iki misin? Kere, i̇ki kere almış. Evet işte. Bir sendikacı ile aldı bir de. Telefon varmış Ege sana. Hı. Bilen herhalde. <gülüyor> İlkokul ilk öğretmenini arıyor. Madonna arıyor. Seni ama taş okutsaydım diye şimdi sana ah edecek. İ Günaydın efendim. Mystic River. Mystic, ha, River. Ha, Mystic ha, River. Mystic River. İşte orada sendikacıydı değil mi hanımefendi? Evet. evet. Tamam evet ha tamam. Hanımefendi siz Ol. kimsiniz? Ben 34'ü yarıştım. Gonca Cengizler. Gonca Ben canım. çok severim şampiyonu. Onun için Mystic River. çok Evleniyormuş <gülüyor> ne diyorsunuz? Charles. Çok iyi. Hayırlı uğurlu olsun. Kızı beğeniyor be musunuz peki hanımefendi? Yakışıyor mu? O e, Hemen değil yani. İyi yani. Ya yani şampiyona layık Evet. Yani mesela Uygundan bir oğlunuz denkler, olsa denkler, denkler diyorsun. boy farkı olabilir ama Boy farkı mı? Doğru Bilmiyorum. biraz şampiyon. Boy evet kısadır ya. Ufak bir doğru, ama doğru. Esas mutluluk doğru. orada. Gene de güzel çift olmuşlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür edeceğiz. Görüşmek üzere. Çok Mystic River'la ve Milk'le almış. Milk'da. En iyi erkek Aa, oyuncu. O zaman I Am Sam'le hiçbir şey almadı. Yok. Ama ustalık filmi I'm derler. Sam. <gülüyor> Onu bir daha söyleyeyim mi? Şey söyleyeyim <gülüyor> ustalık mi? filmi ödülüm var. Onu Ve koymadım. Kız ezik kalmasın. Charles'in kaç tane var? Bir, Bir tane, tane var, var değil mi? O Ama şey... üç tane Oscar bence şömine üstünde güzel durur. Evet yani en azından şey var. E, ne diyeyim denge. Dengeli tabii canım. Bir evet. de adaylığı var. Aday şeyde. Adaylık Onun şey şömineye var. nasıl koyacaktır? IMSM ile aday olmuş. En iyi erkek oyuncu adayı. O onu onun için bir şey veriyorlar Breve. mı plaket falan Breve. bir şey veriyorlar adaylık plaketi e, gibi bir şey plaket var plaket veriyorlar değil mi e, plaketi galiba. de koyarlar abi bir, de bir sürü adaylı var orada da bir dengesizlik söz konusu nasıl ezdirmemek lazım bu Charles'ı. Bir, bir duvarda tamamen mansiyonmuş bir de şeyle fotoğraflarını koysunlar işte ünlülerle çok hmm. şampiyonun benim tahmin ediyorum çok ünlüyle fotoğrafı vardı Madonna ile fotoğrafını koyma demiş Madonna, Madonna hariç. ama en meşhuru demiş ya e olur mu Madonna zaten düğünün baş katibi diyesin var. Öyle mi? Başkatibi mi? Yani ee tabii. Madonna'nın şey açıklamasını ben hatırlıyorum. Hiç kimseyi şampiyon gibi sevemedim demiş. En büyük aşkı yaşatan adam şampiyon dedi. Bana kadın olduğumu hissettirdi. Ne diyorsunuz? Ne biçim konuşuyorsunuz? Madonna'nın falan demişler. Madonna hep böyle konuşuyor zaten. Böyle erotik erotik. Erotik erotik. Erotik. Erotik. Öyle bir şarkısı da vardı galiba o şarkıyı da zaten şampene yazdı söylenirse en güzel <gülüyor> besten en güzel bestem, benim. <gülüyor> en güzel bestem bu benim ezdirmeyin şampene <gülüyor> ee, de mutluluklar yemin ediyorum hakikaten içim bir datlı datlı oldu bir şey oldum ee, çok sev ama yapacaklar düğünü ha? düğünü yazamayacaklar ne yazıyor ya? onlar artık şey açmışlar onlar iki haftaya ben sana doğru bir de bunlar <gülüyor> bütün dünyayı dolaşırlar yani Hır düğünü istiyorsan nereden mevsim şu anda iki düğün yapacaklarmış bir tanesi Güney Afrika'da olacakmış. Evet. Kız tarafı. Kız tarafı olarak. Erkek tarafı. Ee, erkek tarafı da şeyde olacak işte. Ya, nereli bir kere şampiyon? Yatak odasını zaten ee, kız şeyli. tarafı yapıyormuş. Ne? Nereliydi ne? ya bu adam? Şampiyon mi? Minnesota mı? Kaliforniya. Kaliforniya. California. California. Bir tane de Kaliforniya'da yapacaklarmış. Çok güzel. Hadi mutluluklar hep beraber. Ee, diyet, diyet, diye diye. Görücü mü acaba? Kendileri mi tanıştı? Bir aile büyüğü filmde görmüş, ha, beğenmiş Charles'ter şey, onu. yok. Bunları yok yok birisi bir araya getirdi. Bir öyle çöpçatanları var. Oprah. Oprah değil. Oprah değil ama Oprah'a yakışıyor çöpçatanlık. Oprah. Çünkü sen Hayırında. hakikaten böyle birisi çöpçatanlık yapsa Oprah kimse de hayır diyemez ki. Tabii canım. Bana gelse dese ki <gülüyor> ben hayır derim tabi yani şimdi onu da söyleyeyim açık. çünkü <gülüyor> evli olmanın bir şey ben hayır diyorum oprah saçmalama derim ya kendine gel <gülüyor> ne diyeceğimi biliyor ama musun ama oprah öyle bir insan ki zaten gelmez gelmez sonra. gelmez gelmez. başka şey için gelir ee, neyse ya ben de bulamadığım için yani çok güzel bir şey ne için geleceğini sakladığım için değil bilemiyorum, bilemiyorum ne için belediye geleceğim. işlerini falan oprahla yaptırıyorum oprah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya iyi mutluluklar dileyelim o Hepim, zaman bir Hepimize mutluluklar. Çok kritik bir şeyden bahsedeceğim. Uzun süredir ben de pazartesi gününden itibaren diyet konusuna, diyet dünyasına diyeyim. E, niyet etmiş bir <gülüyor> insan olarak. Düştü. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyler misin sıkınlık. ya? Niye sıkkınlaşıyorsun? Sıkkınlaşacağın hiçbir şey yok halbüsü. Peki ee, sana diyor şöyle söyleyeyim. Diyet konusuna girmiş bir insan olarak şey yapıyorum. Sen bu Oktay'la müridi olarak yayın dışı konuşur musun? Ya? Niye Vallahi, bana bu Oktay diyorsun ya? Bu Oktay değil bir kere. Bu Oktay Efendimiz. Oktay. <gülüyor> o bizim kıymetlimiz. Yani ben burada yayında bazı anlatmadığım şeyler var da. <gülüyor> Tamam ya geçen Falanca gün... telefonu almak için gidim deyip de Oktay'ın bir kaş gözetmesiyle başka telefon alıp Gittim. çıkan Oktay'ın telefonuna dikkat ettiysen aynını aldım aynınının farklı rengini aynısı anlaşılmaz bir farklı renkle sevgi şöyle hareketimde... Oktay hangisini alayım diye döndüm çünkü iki ayrı fraksiyon vardı seçenekimiz. Sağ olsin istersen abi deyip gözüyle bir şey. Zaten adam şimdi o kadar bir felsefik altyapıyla veriyor ki bana tercihi. Yani estafla estafla. Rüyamda gördüm diye verdim. Rüyamda gördüm şundan almıştın. Bu sana, sana daha çok şans getirecek dedim. Ama yine tabii son şöyle, karar senin de dedim. Bence dedi senin için hayırlısı bu gibi görüküyor dedi. Ama tercihi tamamen sana bırakıyorum Oktay dedim görükme mörükme diye konuşmazdı. Sen Konya'lısın sonuçta. Doğru. Yani değil mi? Evet. Konyalılar görükme demez. Ne derler? Göründü derler. Mesela göründü derler. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar hep önemli şeyler. Ben de oradan manyeli alınca manyel burada sinyal veren anlamında. Hizmet eden sinyal veren, veren anlamında. anlamında. Onu aldım. Yemin ediyorum gittim. Adamın telefonunun adam dediğim. Adam büyük. Oktay Oktay efendimiz. Okta efendimiz. <gülüyor> yani büyük harflerle yazıyorum adam kelimesini. Aynısını aldı. Ve de aynısı olduğu anlaşılmasın diye e, farklı rengini rengi aldı. Ve üzerine de mat koruyucu kılıf. <gülüyor> Mesela o parlak kılıf şey yaptı. Ben mat. Mat Yani tabii nüans kimse, kimse aynı telefon olduğunu tabi iddia edemez fayda durumda. Eden de bizden değil yani. Onu da söyleyeyim yani. Bizim camiamızdan Ayrıca değil. Ayrıca kıskananlar varsa Ayrıca. eğer onlarda diyoruz. Kıskananlar da sadece çatlasın diyoruz. Başka da bir şey diyemiyoruz. Neyse bu diyet konusuyla sağ olsun. Çok Oktay Demirci bizi tanıştırdı. cevap verdik. Bizi dediğim beni tanıştırdı. Sağ olsun. Kurban olurum. Ben onun bir bakışına kurban olurum. <gülüyor> ee, neyse çok dikkat ediyorum. Gerçi bugün gram veremedim onu da söyleyeyim. Ya gram vermek değil senin zaten amacın zayıflamak değil Oktay'ın gözüne girmek. Evet yani bir doğru şey valla doğru. Yani onun verdiği... Ya bakacağız. Tenekini... Sen, sen böyle iyisin dediği anda Oktay sen zaten duracaksın. Adam şu anda bir damacana şey vermiş durumda. Yağ vermiş durumda. Evet eskiden zeytinyağı tenekeleriyle ölçülüyordu. Artık damacanaya geçti. Geldi. 19 kiloluk çünkü 19 kiloluk verdi. Şimdi ben daha kalıp pozisyonundayım. Yani kalıp dediğim hani yemeklik yağ verdim yani öyle. Daha doldu, o, o kısımları gelince kadar. Yalnız ben... şaka düşününce şimdi bir insanın habire elinde bir... Koca ile dolaştığını düşün. Elinde. Sonra onu bıraktığını düşün. Nasıl o bir, kadar büyük bir şey. Bir Hafifleme Bu hafiflemesi. İşte ona biz feraklık diyoruz. Tıpta buna feraklık denir. Bir feraklık hissedersin. Değil doğru. mi? Oktay hocam. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> feraklık denir doğru. <gülüyor> Sağ olun. Şimdi. Abi ben de böyle eleştiriyorum diye beddua gelecek diye korkuyorum Oktay'dan bana ya. Biliyorsun Oktay'ın bedduasından zaten korkuyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Bunlar şeyini, yokken korktuğumuz ben bir Ben dinleyicilerimize yani. cidden söylüyorum bunu. Yani eğer çekinilmesi gereken bir beddua varsa ilk üçe Oktay Demirci'ninki yazılır. Öyle söyleyeyim size. Dediği olur. Bu adamı adam diyorum <gülüyor> adam kelimesi büyük harflerle melaneti alınmasın. Size bela Fahir. okutmayın. Fail kardeş, estağfurullah. Estağfurullah hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Artık kilo vermene gerek kalmadı. Benim. Yani <gülüyor> yani bir kadar şey oldu yani ben. Ama son dönem. Dün dikkat ederseniz konuşmadan çıktığımızda Ege Hı -hı. genç arkadaşlarımızla hani konuyu başka bir yere getirmiyorum ama öyle bir şey geldi ki bir aurası var ki e, Hocamızın... Çocuklar etrafında toplanırlar. Bütün gençler. Kızlar, gençler erkekler, beni sever. Ya. Gençler değil hocam sizi insan olan herkes. İnsan değil canlılar sever sizi. Gençler beni sever yaşlılar da seviyor. Öyle bir şey tatlıyım vardır. Diyorum, yaşlılar değil canlılar hocam. Benden büyük olanlar da beni sever. Sizden küçüğü kediler biliriz. toplanıyor etrafında. Sağ olsunlar. Ya. Öyle yani kediler seviyor affedersin. Kedilere çok. yemek şey verdiğimiz için. Dokunduğu ağaçta yapraklar yeşeriyor kış ortasında. Yani. Kış güneşi diye bakıyorlar Oktay'a. Bir de hocam azar coşar alabilir miyiz sizden? Hadi söylesene Biraz ya. Azar coşar deli günü. Neyse bu şey konusuna hemen bağlayayım da reklamımız vardır. Reklamımız var dostlar. Eğer reklamımız varsa da o da Oktay hocamız sayesinde onu da birbirimiz daha. Bakayım reklamımıza girmek uygundur. Ee, 16-15 saat 16-15 aman dikkat kimseciklere söz vermeyin gramaj ağzınıza lokma koymayın 16-15 ne ya 16-15'te yemediyetini bozmazsın yani tek dikkat edeceğin saat 16-15'te yemedin mi bitti gitti ne saatine göre Türkiye saatiyle mi 16-15 te yemeyeceksin sonra yedi yiyebiliyor musun ya tam mesela? detaylı söyleyeyim 16-15 civarında tatlı krizine giriyorlar Kek pis kevit pasta yiyorlar Afedersiniz Alman pastası yorular onu yorular bunu yorular. Yemeyin o saati kurtarırsanız o dakikalarda bir şey yemeden atlatırsanız o sadece geçici bir... Kaç dakika? 16-15'den kaça kadar? Oktay hocam. Bir dakika mı? Siz çok daha iyi bilirsiniz ancak benim bildiğim kadarıyla 5 dakika öncesi 5 dakika sonrası baz alınırsa hiçbir sıkıntı olmaz demiştiniz bir konuşmanızda. Bu konu için mi söylemiştim ben onu hatırlamıyorum. Yine. Bu kadar çok konuşmuşum ki bu saatle ilgili. O zaman 16.20'ye kadar kimse bir şey yemiyor. Hocamız açıklıyor. 16.20 diye son şeyi söyledi. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bunca yıl yayıncılık yaptıktan sonra öğrendiğimiz bir şey var. Bazen programlar olmuyor. O bugün de olmayan programlardan biriydi. Neden olmadığını da anlayamadık. Yani yaptık her zaman yaptığımızı yaptık ama soğuk, soğuk. olmuyor. Yok soğuk soğuk. Yok canım. Radyomuz daha, soğuk. Daha soğuk zamanlarda çok güzel programlar yaptık. O da doğru. Yani böyle bir programda da da ekibde mi eksiklik var diyeceğim. Gene üçümüz çok güzel. <gülüyor> üçümüz bir araya gelip çok güzel programlar yaptığımızda evet, oldu. Evet. Bugün niye böyle oldu? Bazen oluyor işte bu yayıncılık. Ya, ama böyle bir ben e, şey tespit ettim yani bir. Bir, bir esinti bir şey var galiba, galiba soğuk, işte işte. Abi, soğuk soğuk soğuk ya ondan değil ya vortex mi Vortex'in herhalde yani vortex'te vortex'te ya. durup dururken gelmez ki ya. aynı zannetsen. yerde kardeşim biz başka yerde mi yapıyorduk güzel programları o zaman vortex yapıyoruz. yoktu da şimdi mi vortex çıktı 17 Aralık'tan sonra mı vortex diye bir şey çıktı ben size söyleyeyim de Böyle zaten sorarlar adamı. 17 Aralık vortex geldi zaten yüzlerden. vortex dersen adını adınızı zikredersen çağırır mısın e çağırırsın tabi olmayan yerde vortex biter her yerini Vortex kaplar. Aman diyelim sevgili dinleyicilerimiz sizler vortexten uzak bir hafta sonu geçirin. Sadece hafta sonu değil Vortex'den bir uzak ömür. bir yaşam geçirin. Bir, Doğru. bir ömür. Bir Çok ömür. Güzel temenni o. Çünkü her şeyin çaresi var. Vortex'in Vortex de çaresi, çaresi var. var sevgili dinleyiciler. Allah Allah nedir yani bakırını yani. kaplarsın devam eder gidersin ne olacak. Yani en nihayetinde ama şunu da unutmayalım. Herkes bu hafta sonu güzelce vortexlerini temizlerse dünyamız çok güzeldi yani. Firiklensin mi diyorsun yani? Herkes güzel firiklensin. Biz de firiklenelim. Belki melanet üstümüzdedir ya da gribal enfeksiyonun etkileri, bir ruh halimizdeki bir yankılanmalar, bir esintiler, bir soğukluk, bir, bir yani bir melanettir aldı başını gidiyor. O yüzden bu hafta sonu herkes güzelce firiklenirse bence o rulo rulo çıkan kirler ee, ruhumuzun tirleri olacak. Arınacağız. Arınmış bir halde pazartesi günü burada olacak. Firlikle gelen adalet diyorsun yani. Yok. Firlikle gelen temizlik diyorum. Temizlikle gelen adaletle sen. Adaletle gelen e temizlik. Hashtag olacak bir şey bulmam Sana lazım. Sana hashtagler. Bütün hashtagler kurban olsun. Kaç gündür hiçbir hashtagimiz yok. Bir şeyimiz yok. Hiçbir evet. Şeyimiz hashtag diyelim. kasmıyoruz abi. Kaç gündür? Abi kasacağız. Pazartesi. Hashtag kasalım. Pazartesi hashtag kasalım. Daha pazartesi tapeler yayınlanıyor radyoda. Burada. Bizim tapeler mi? Bizim tapeler. Gelmiş. Abi sen neredesin şu anda Çetin'e maçdayım. <gülüyor> bir, bir defa. Çetin'e maç bir şifre ise bunlar hep aynı şeyden bahsediyorlar diyecekler. Aynı yani. Yani yani. şeydi. Neredesin abi? Nerede kaldın? Geliyorum abi. Geliyorum. <gülüyor> Gastroleri aldın mı? Gastroleri Bu kadar. Meleğdin de abi. Siz telefon bekliyorum. <gülüyor> sen beni alabilir ben bir misin? Nerede nereden olacak ki? Yani? Beni alabilir misin? Ali'nin okula gitmedi o yüzden bugün uyuya kaldık. Mesela. Evet, mesela. Benim, benim arabamla adam iş yerine benim arabamla geliyor. Şimdi Ege'den bahsediyorum adam diye. Nasıl biz beraber geliyoruz. Nasıl olabilir? Nasıl hmm. sağlıklı bir program yapabiliriz bu Yapamayız. Durumda? Bu Doğru. şekilde sağlıklı program yapılması imkansız. O yüzden hepimiz bence ayrı eve çıkalım. Yani bazen oluyor sevgili dinleyiciler bu işler böyle. O yüzden ben size güzel çakma rey ile veda edeyim ki hafta sonunuz rakın oldu geçsin. Hepimiz ayrı eve çıkalım diye bir şey dedi Fahri'den. Ben bunu hiç bilmazdan geldim <gülüyor>